Çözüm Dergisi Dershaneleri Perişan Efemi sunar. Ben Fatih Kağan Değirmenci. Çözüm Dergisi Dershaneleri ile sınava hazırlandım. İlk girişimde sayısal 2'de 374 puan aldım. Ben Merve Ben Yunus Özdemir. Ben, ben Çözümü seç, öne geç. Çözüm Dergisi Dershaneleri. Kazan etme ne olur, çalış seni ne olur. Giderseniz çözüme kazanmak kolay olur. Abinayın çözüm çözmüş olayı Obinayı, binayı, çözüm çözmüş olayı Çözümü seç öne geç çözüm dergisi dershaneleri ...yoların tek arka sömürgülü kapatıp programı... ...Eşenfen'den sevgiler, saygılar, mümkünler... ...dinleyiciler Ankara'daki su tartışmalarında... ...sular durulmuyor... ...zaten sular akmıyor ki durulsun... <gülüyor> ...maalesef Ankara'da yaşanan... ...susuzluk vatandaşları iyice... ...çileden çıkarmış durumda... ...kuraklığın eşiğindeki Ankara'da bazı semtlere... ...beş aydır su verilemiyor... ...ee... Be, ...beş ay çok mu? E ee, o, ...o zaman... ...üç ay diyelim... ...o, o da... O da mı çok? Ee, e, ya iki ay diyelim. Ya iki, Ama arkadaşlar iki hafta deyince de olayı sas yazıyorum. Sas kalmıyor ki ya. ya. Bari üç hafta falan. Üç hafta tam. E, e, e, evet dinleyiciler tam üç haftadır e, su alamayan Ankara'da yerler var. vatandaş çaresiz. Şu anda Ankara muhabirimiz e, Fırat e, Mamak'ta haftalardır su akmayan bir mahallede bir mahalle çeşmesinin başında e, mahalle sakinleriyle beraber e, arkadaşlar bir fonu girin ben bir Fırat'la ön konuşma yapayım ha alo Fırat beni duyuyor musun? Ee, evet Ömer'ciğim e, duyuyorum e, sen de beni duyuyor musun? E? ya canlı yayında değiliz canlı yayında değiliz normal konuş ha tamam lan, ne var lan Ömer <gülüyor> ya Fırat Hı? şimdi sen Ankara'da bulabildiğin en kurak bir yere gidiyorsun tamam mı? Etrafta böyle çiçek, ağaç falan yok. Kurak olsun. Ankara'da susuzluk yüzünden böyle millet kırılıyor havası vereceğiz. Nerede kuraklık bulacağız çok. oğlum ya? Ya bulursun bir yere git. bir mama yukarılarında bir yere vardır oraya git. Tamam. Ankara çölüleşiyor işte küresel ısınma falan mahvolup Kuraklık geliyor öldük bittik şey yapacağız. Haber etkili bir haber olsun yani ses getirelim. Bu kuraklık biliyorsun küresel ısınma. Ankara'da böyle ufaktan su kesintileri tam... Tam üzerine gidecek zaman, tam ona göre bir yer bu. E, kimse gelmez ama şeyde, o, bu bizim mamak çöplüğünün arkasında çıplak bir arazi var. Tamam. Her taraf taş toprak, sahra çölü gibi, oraya gideyim. Tamam, oraya <gülüyor> Evet, keselim arkadaşlar şu fonu. Evet, İllikiler şu anda Fırat, e, su anlamayan bağlanamayan Mamak'ta. E, e, Fırat'cığım beni duyabiliyor musun? E, alo. E, alo seni duyuyorum Ömer'ciğim. E, dediğin gibi e, çok kurak, e, çöl gibi bir yer buldum. E, her taraf kum. Yani tam susuzluk yaygarası yapılabilecek bir yer. E, mı? hani bunlar aramızda kalacaktı? E, niye herkese söylüyorsun? Allah belanı vermesin. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> pardon pardon. Ee, canlı yayın işte ağzımdan kaçtı. Kusura bakma. <gülüyor> Fırat Paşa Yiğit, Perişan Efendim Mamak Ankara. <gülüyor> Sevgili Fırat e, sen e, Ankara'daki kuraklığı yakından yaşıyorsun. Hatta görüyorum şu an bulunduğu yer kurumuş çöl olmuş. Ee, Ankara değil de sanki adeta Afrika'dasınmışsın gibi. Ee, evet Ömerciğim bu arkamda görmüş olduğunuz çöplük alan. E... Çöplük değil Fırat <gülüyor> Allah, evet. ee, çöllük e, alanda, arkamda görmüş olduğunuz çöllük e, alanda <gülüyor> aslında bir zamanlar Ankara'nın en yeşil alanı olan Gençlik Parkı vardı. Fakat kuraklık sonucu görüyorsun, ağaçlar kurumuş, çimler sararmış, solmuş, göl kurumuş, akbabalar. Çiyanlar ortalıkta geziyor. Ankara tam anlamıyla çöl olmak üzere. Yetkililer nerede? Fırat Paşa Yiğit, Perişan Efem Çankaya, Ankara. Gerçekten de Fırat olacak şey değil. Gençliğimizin geçtiği o güzelim gençlik parkı çöl olmuş. Yetkililer uyuyor mu? Bu ne sorumsuzluk? Bu ne vurdum duymazlık? Bu ne davlumbazlık diyoruz Fırat? Ömercim durum bununla da sınırlı değil kuraklık sonucu Çankaya köşkünün bahçesindeki ağaçlar da kurudu. Köşkün bahçesindeki ağaçlar da kurudu. Aynen öyle. Ancak yetkililer ağaçları yeşile boyayıp vatandaşa kuraklık yok havası vermeye çalışıyorlar. Gerçekten ne olacak şey değil evet Fırat. Bahçedeki çimler de çevre halı sahalardan getirilen bildiğimiz sunni çimlerde kaplandı. Ankara'nın çöl olduğu vatandaşlardan gizleniyor Ömercik. Ankara'nın çöl olduğu gizleniyor. Evet. ama ama perişan efemden kaçmaz hatta e, Ankara'nın yüksek kesimlerine su çıkmadığı için yeni cumhurbaşkanı olan Sayın Abdullah Gül'ün Ankara'nın Çukur'da kalan ilçelerinden Sincan tarafına yerleşmek istediği söyleniyor. <gülüyor> Sincan tarafına? Ya, i̇yi. Malum Keçiören'de yüksekte. Keçiören'de oturan başbakan Sayın Erdoğan'da Sincan, Lalegül civarına veya Elvan kente taşınacağı orada kiralara bakıldığı söyleniyor. Çok güzel. Hatta benim evimi kiraya verebilirim. Biliyorsun İstanbul'a taşınıyoruz ee, Fırat. Elvan kentte iyi. <gülüyor> evet o zaman bir şest yapmanız uygun olabilir. Olabilir Evet evet. evet. E, Frat Paşayit perişan efem sincan Ankara. E, e, peki Fratcım Ankara'da Sudan sorumlu olan aski ne diyor? Onlarla görüştün mü? E e, Ömercim maalesef ASKİ'de, aski de askilikler askinin peşini bırakmıyor. boruları <gülüyor> patlıyor su azalıyor askinin elinden bir şey de gelmiyor çünkü Ankara'da su o kadar az ki hiçbir şey yapamıyor aski. <gülüyor> Peki Fırat sen Sayın Melih Başkan'la sürekli görüşüyorsun ee, samimisiniz hatta geçen Atalay Demirci'nin düğününde Melih Başkan'la görüştün. Ee, Sayın Başkan bu konuda ne diyor ee, susuzluğa çare bulabilecek mi ee, ne yapacak? Ee, Fırat... e, Ömer'ciğim Sayın Melih Gökçek'le sürekli e, bu su olayını konuşuyoruz. Evet. E, geçen gün de durumu sormak için Sayın Gökçek'in evine gittim. Evine gittin evet. E, evine gittiğinde ne göreyim? Ne gördün Fırat? İşin evin hanımı abla çıktı kapıya. Nevin abla çok kızgındı. Evet. Bulaşıklar tezgahın üzerinde kalmış. Kir pas içindeydi Ömer. Evet Fırat. Dedim ki Nevin abla Melih Başkan nerede? Meğer evde sular akmadığı için Nevin abla Melih Başkan'ı elinde su bidonlarıyla aşağı mahalledeki çeşmeye su almaya gönder. Ay koskoca baş, ya, başkanı ya. çeşmeye su ay, Başkan evet. da susuzluktan mağdur. Fırat Paşa Yiğit Perişan Efem Haymana Ankara. Peki Fırat... E Gerçekten ilginç. Bu susuzluğa vatandaş ne diyor? Hemen yanındaki vatandaşlara uzatır mısın mikrofonu? Halktan da görüş alalım ki olay daha bir... ...acitasyon daha bir inandırıcı olsun. Değil mi Fırat? Beyefendi siz kaç saattir burada bekliyorsunuz? Sabahtan beri. Ee, yani kaç saat? Ee, saat şu an beş. Ya ben şu an saati sormuyorum. Kaç saattir burada beklediğinizi soruyorum. Ha? sabahtan beri. Ya kaç saat? Ya saat şu an beş. Allah yahu Allah Allah kardeşim ben saati sormuyorum yahu. Kaç saattir buradasın onu soruyorum. Ha, sabah ezanından beri. <gülüyor> sabah ezanı kaçta okundu? İmsak vakti girdiğinde. Ya. Ya, e, neyse boş e, boşver zaten e, süremiz de bitti. E, kapatmak zorundayım. E, söyleyeceklerini son defa alalım. E, Fırat, Allah, e, evet. E, Ömerciğim, benim evde de sular kesik. E, sizin eve gelebilir miyim? E, çamaşırlar birikti de. <gülüyor> Fırat, Paşa Yiğit, Perişan efem, Gudül. E, e. E, e, evet, e, evet Ankara'daki susuzluğu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdik. Ankara'daki susuzluğun takipçisi olacağız. Ankara sahipsiz değil. Perişan, Perişan efem şimdi kadar Perişan Efendim çift saatlerde. Çözüm Dergisi dershaneleri Perşan FM'i sundu. Ben Nida Ümitlü. Çözüm Dergisi dershaneleriyle sınava hazırlandım. Geçen yıl eşit ağırlık 2 ham puanım 195'ti. Bu yıl 254 puana ulaştım. Puanımı bir yılda tam 59 puan arttırdım. Ben, ben Yunus Özdemir. Ben etme olur, çalış seni olur. Çözüme, kazanmak kolay olur. A binayı, binayı, çözüm çözmüş olayı. A binayı, binayı, çözüm çözmüş olayı. Çözümü seç, öne geç. Çözüm dergisi dershaneleri. Perişan FM her gün çift saatlerde Dünya Radyo'da. Dinleyiciler Perşembe en eski yeni bölümlerini Perşembe in internet sayfasından dinleyebilirsiniz. Perşembe ulaşmak için www.persembefm.com.com.com.persembefm.com.com.com.persembefm.com. Ya amca, hasta ettin demin beni canlı yayında ya. Ben sana saat kaçtan beri buradasınız diyorum. Bir saati söyleyemedin ya. ya geldiğinizde sabah namaz için kerat vakti girdiydi. Kerat vakti kaçta giriyor? Güneş önce. Güneş kaçta doğdu? Ha, Balat'tan yere armaaktaydı demişsin. <gülüyor>